Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Bir haftalık aradan sonra paslaşmalarda tekrar birlikteyiz. Radyo Havan'dasınız Evet Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray kazandı Trabzonspor yine kaybetti. E, Trabzonspor'u bir önceki hafta yenen Bursaspor'da sahasında kaybetti. Yani 5 şampiyonun 3'ü kazandı, ikisi kaybetti. Bu hafta esas olan Avrupa maçları. Galatasaray bugün Cluj'la karşı karşıya geliyor ve Şampiyonlar Ligi'nde devam ya da tamam maçına çıkacak. E, Fenerbahçe ise daha rahat Kıbrıs'ta 1-0 yendiği Limasol'ü evinde konuk ediyor. E, dikkat ederseniz e, Limasol-Fenerbahçe maçı kadar hatta hiç e, konuşulmuyor. Fenerbahçe-Limasol maçı. Birinci maç neden çok konuşulmuştu? Bayrak e, mevzusu yapılmıştı ülkemizde. Suni bir e, kriz yaratılmıştı ve e, maçtan çok e, KKTC'li Taraftarlar bayrakla gidecek mi gitmeyecek mi tartışması yaşanmıştı ve bütün futbolun da önüne geçmişti. Bu konuya ayrıca gireceğiz. Süper Lig'e dönelim ve liderden başlayalım. Galatasaray büyük bir kriz içerisindeydi. Üst üste puan kayıpları yaşıyordu. Önce Kayseri Spor sonra Büyükşehir Belediyesi İstanbul Spor e, rakip oldu ve açıkçası Galatasaray için birer can simidi oldular. Yumuşak e, futbol yapılarıyla e, ofansif ama yumuşak ofansif sert olmayan savunmalarıyla daha doğrusu olmayan savunmalarıyla e, Galatasaray'ın e, rahat bir şekilde skor bulup e, o kriz haftalarını atlatmalarına yardımcı oldular diyorum. E, Galatasaray kazanmadı. Bu iki rakibin aşırı dirensizliği Galatasaray'ı 3 puanla tanıştırdı diyebilirim. Eğer e, Kayseri ya da Büyükşehir değil de daha dişli bir rakiple e, karşılaşmış olsaydı bu son iki haftada Galatasaray açıkçası e, o krizden çıkamayabilirdi ve işler daha da sarpa sarabilirdi. Ama bu iki e, takımın üst üste Galatasaray'ın rakibi olması açıkçası sarı kırmızılı ekibin bir e, avantajı oldu, şansı oldu. Büyükşehir Belediyesi e, Abdullah Avcı yönetimindeki yapıdan çok uzakta. O dirençli çok şahane bir şekilde kontrata çıkan ama aynı zamanda ııı e, Defansif olarak da çok fazla arıza vermeyen ve özellikle büyükler karşısında farklı bir görüntü çizmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde yerler esiyor. Açıkçası bunu neye bağlamak lazım? İşte hal geldi yeni bir takım kuruyor desek pek inandırıcı olmaz. Geçen seneki kadronun hemen hemen büyük bir kısmı duruyor. Carlos Carvalhal karakter olarak, şirik olarak futbolda Türkiye'de görmek istediğimiz bir hoca. Açıkçası başarılı olup kalmasını çok istediğim bir isim. Ancak böyle giderse çok fazla uzanmayabilir ömrü maalesef. Zaten ligde yavaş yavaş teknik direktör değişimleri hızlanmaya başlandı. Bu hafta mihalski ve gönderildi. Kardemir Karabük'ten yerine Mesut Bakkal geldi. Ee, bazı hocalar artık nöbetçi hoca gibiler. Bekliyorlar. Ee, kötü giden bir takım olursa hemen onlar göreve geliyorlar. İşte Yılmaz Vural daha önce Elazığ Spor'un başına gitti. Şimdi Mesut Bakkal e, aynı şekilde e, göreve geldi. E, Oysa ki Mesut Bakkal e, bu ligde e, bu işe soyunduğunda Umut veren bir hocaydı. Ee, Ersun Yanal'la birlikte e, çalışmıştı. Onun yardımcılığını yapmıştı ve gelecekte e, futbolun e, fazlaca yaralanabileceği bir hoca olarak gözüküyordu. Fakat o da e, çok kısa bir zaman diliminde kendisini biraz yıprattı. İşte böyle e, sezon ortasında git geller. Geçen sene de. Yine son dönemlerde Samsun Spor'u ligde tutmak için çalışmıştı ama başaramamıştı. Ama ortaya koyduğu çaba takdire şayandı. Ama istiyoruz ki Mesut Bakkal gibi hocalar sezon başında bir şeye talip olup öyle gitsinler. Yarı yolda takım almak onları evet günü kurtarır ama kariyerler açısından eğer bir hedefleri varsa çok da fazla faydalı olacağını zannetmiyorum. Ee, erken erken kendini bu yola soktu diyorum. Ee, Mesut Bakkal laf laf açtı. Ee, buraya kadar gelmiş olduk. Ee, Galatasaray için dediğimiz gibi önemli olan bu akşam Kulüc'de oynayacağı karşılaşma. Ee, bugün beraberlik bile Galatasaray'ı e, artık şampiyonlarla defterini kapattırmaya neden olabilir. Kesinlikle 3 puandan başka şansı yok. Ee, öyle ki bugün kaybederse e, UEFA Ligi'ne de devam etme şansı çok zora gidiyor Galatasaray'ın. Çünkü 3. olup da oraya gidebiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla sarı kırmızılı takımın e, son 2 haftada düzelip düzelmediğini kruj maçıyla göreceğiz. Gerçek kimliğini orada test edeceğiz. Bir kısa ara verelim. Aradan sonra diğer takımlara devam edeceğiz. Başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın Başka yolu yok bunun Her şey senin uğruna Katlamak boyun borcum Her şey senin uğruna Katlamak boyun en Helalim olacaksın Başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın Başka yolu yok Uzaklar. Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar Bin dereden su gelse temelinden yıksalar Bin dereden su gelse temelinden yıksalar Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar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 Başka yolu yok bunun sen yarim olacaksın Başka yolu yok bunun her şey senin uğruna katlanmaz boyun borcum her şey senin uğruna katlanmaz boyun borcum belalim olacaksın Başkan Kenan Başaran Radyo Havandasınız Paslaşmalar 2. bölümüyle devam ediyor Adet olduğu üzere aslında işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye gitmek lazım ama duralım. Antalya Spor'a bir şapka çıkartalım. Antalya Spor 5 yıldır yaklaşık Mehmet Öz ile çalışıyor. Namı diğer Şifo Mehmet. 5 yılın semeresini acaba bu sene toplayacak mı? Dileriz öyle olur çünkü orada oluşturulmuş yapı ideal olan herkesin kağıt üzerine teoride savunduğu sistem işte istikrarlı, aynı hocayla uzun yıllar uzun vadeli planlar yapacaksınız denir ya işte Antalya Spor bunu deniyor 5 yıldır bu çizgi oluşturmaya çalışıyor. Zaman zaman küme düşme potasına kadar indiler. Yani mesela geçen sene ilk yarı çok iyiydiler. İkinci yarı muazzam bir çöküş yaşadılar. Ama yönetim yine de Mehmet Özellik'le de yola devam etti. E, Ayrılmadı. Aynı modeli aslında e, Yılmaz Vural'a gerçekleştirmek istemişlerdi. Yılmaz Vural Antalya Spor'u e, li, ikinci ligden alıp birinci lige çıkartmıştı. İki sezon üst üste son yıllarda nadir çalıştığı yer olmuştu Antalya Spor. Ondan sonra da galiba yok yani iki sezonu tamamladı. yani bir kariyerin başında var. Bursa Spor e, zamanından bildiğim kadarıyla Malatya Spor, Bursa Spor. Ondan sonra hocanın iki sezon üst üste takım çalıştırdığı çok e, vaki değildir. E, hasılı Yılmaz Vural e, Antalya Sporu küme düşürdükten sonra e, yani birinci ligden aldı ama aynı ertesi sene tekrar Düşününce hali ayrıldı Antalya Spor'dan. Ve Şifo Mehmet'le devam edildi. Şifo Mehmet daha doğrusu tekrar Süper Lig'e çıktıktan sonra Şifo Mehmet'le devam edildi. Şimdi hoca henüz yapacak çok şeyimiz var diyor. Tabii ki Antalya Spor için şampiyonluktan söz etmek hakikaten gerçekçi değil. Çünkü bu bir kere şehir buna inanmıyor. maçlarını görüyoruz. Tribünler dolmuyor. Tabi orada bir stat sorunu da var ama eğer bir yerde bir top dönüyorsa ve o etrafında da oturacak tribünler varsa da hakikaten e, renklerine gönül vermişse bir şekilde oranın dolması gerekiyor. Çok, e, e, çok abartılı sebepler olmadıkça çok e, Taraftarı rencide eden bir takım sıkıntılar olmadıkça. Antalya Spor geldi. İstanbul'da Fenerbahçe'nin Yenilgitsizlik serisinden son verdi. Evinde Trabzonspor'u ağırladı. 1-0 geriye düştü ve maçı 2-1 kazandı. Gerçekten inanılmaz bir başarı bu. Şimdi bu tabi bundan sonraki haftalarda nasıl yansıyacak? Geçmişte birçok takım böyle Sıra dışı çıkışlar yapmış ama arkasından o beklentiler oluşmaya başladıktan sonra kendilerine rağmen o baskı kaldıramayıp dağılmışlardır. Bunu mesela Ersun Yenal gibi tecrübeli bir hocanın çalıştırdığı Manisa Spor'da fena halde yaşamıştı. İlk yarı lider kapatmış, ikinci yarı... E, zar zor ligde kalabilmişti ve Ersun Yemal bırakmıştı o takımı üstelik. Asılı esas olan zirvede kalabilmek, sürdürebilmek oraya çıkmak mesele değil. Orada kalmak e, esas mesele. Antalya Spor bunu becerebilecek mi? E, bunu ilk yarının sonuna kadar göreceğiz. Antalya'yı tebrik edelim. Şifo Mehmet'e de Başarılarının devamını dileyelim. Yakında Beşiktaş'taki işlerin durumuna göre adı Beşiktaş'la da anılırsa şaşırmayın. Şu anda Samet Aybaba'nın başında sallanan yegane Damokles'in kılıcı Mehmet Özdilek diyebiliriz bundan sonrası için. Madem Beşiktaş'a geldi laf oradan devam edelim. Ligdeki sıralamadan ziyade laf lafı açıyor prensibine uyarak. Beşiktaş güzel bir takım hakikaten bu sene. Bir kere her golü şampiyon olmuşçasına seviniyorlar. Beşiktaş futbol kültürümüzde gole sevinmeyi hani biraz mübalağa yaparak söylüyorum ama gole sevinme sevme konusunda utangaç davranır. Utanır hani, hani bu biraz sebağın. E, zamandan da kalma bir kültür bu. E, sevişlerini abartılı yaşamaz, şampiyonluklarını abartılı kutlamaz. Ben çok iyi hatırlıyorum o üst üste 3 yıl şampiyon olunan dönemde. Hani beşte şampiyonu kutlamasını bilmiyor değerlerde. Halbuki mütevazılığın e, bir e, sonucuydu o e, futbolda. E, Peki e, bugün. Arabada bulamadığımız bir değerdi. E, aşırı sevmek ve hiç sevmek e, arasında bir dengeydi. o. E, bakıyorum Ayvaba'nın takımı hakikaten e, coşkulu, kazansa da kaybetsede de e, bir enerjisi var, sıcak, e, duygu e, bağ oluşturuyor tarafı taraf herkese. Bu Beşiktaş'ın Yıldırım Demirören döneminde kaybettiği bir özellikti. Yıldırım Demirören zamandaki Beşiktaş sadece maç kazanıp kaybetmenin dışında seyirci olarak yani Beşiktaş'ın dışındaki taraftarlar için de çok sempatik bir takım değildi. Çünkü yönetim anlayışının getirdiği kazan nasıl olursa olsun zihniyeti o klasik Beşiktaş çizgisinden, meşhur duruşundan uzaklaştırmıştı. Dolayısıyla antipatikleşmeye doğru hızla gidiyordu. E, çünkü Yıldırım Demirören e, kendisi de zaten zikretti bir genel kurulda, son seçildiği genel kurulda, Futbol Federasyonu Genel Hani Bir Fenerbahçe yaratmaya çalıştı Beşiktaş'tan. Halbuki Fenerbahçe Fenerbahçe'dir. Onun yerine başkasını ikame edemezsiniz. Siz farklılaştınız ölçüde. O üçlü rekabette olursunuz. Onlara benzediğiniz anda o üçlü rekabetin dışına çıkarsınız ki öyle oluyordu son yıllarda. Beşiktaş üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta tekrar 3 puanla tanışmıştı. Bu hafta Mersin İdman Yurdu'nun ilk 45 dakikada 3-0'ı yakalayıp o skoru korudu. Bu maça dair dikkate değer en önemli şey şuydu. Uzun süre maçı televizyondan izleyenler bilir. Kimse Fernandes'in adının zikredildiğini duymadı. O kadar kendini oyunda kaybettirdi ki ama bunun bir sebebi vardı. Adeta sazı çırağına vermişti. Oğuzhan'a vermişti. Maçın yıldızı Oğuzhan'dı. Her anlamda Oğuzhan'dı aslında maça damga vuran isim. E, güzel bir e, özet başlık vardı medyada. Attı, attırdı, atıldı. Hem bir golün pasını verdi hem kendisi bir gol attı hem de çift sarı karttan kırmızı kart görüp oyundan atıldı. Bütün bunlar da 49 dakikalık zaman diliminde gerçekleşti. Çift sarıdan ve de eline çarptığı ya da işte elini topa uzattığı için, gördüğü için o kırmızı kartı çok fazla hani eleştirilmedi, yadırganmadı bir tecrübesizlik olarak algılandı. Notu kırılmadı yani hasılı ama Bursa Spor maçında olmayacak bu da futbol adına üzüntü verici bir durum. Çünkü güzel bir e, performans ortaya koymuşken e, kesik yemesi bir şekilde kendisi adına da futbol adına üzüntü verici bir durum. Abdullah Avcı'nın da e, Beşiktaş'taki bu gençlere biraz e, yani sadece Oğuzhan'ın üzerine konuşmuyorum. Orada bir şey yapılmaya çalışılıyor. E, milli olma durumu olanları e, çünkü bazıları gurbetçi oradaki yeniden yapılanmayı da teşvik etmek adına milli takımda da bunu e, ödüllendirmeli ki diğer takımlarda kulüplerde bu yola girsin. Ama Aplauz'u yeniden yapılandırıyorum dediği milli takıma maalesef e, şu ana kadar inandırıcı bir e, hamle geliştirebilmiş değil. Sözü bu bölümde çok uzattık. Hemen bir müzik arası ve final yapıyoruz. Ölüm gözler yoldu bu Kordoba surlarında Ova geçtim, gel geçtim, ay kırmızı at para Ölüm gözler yoldu bu Kordoba surlarında Yol uzun, canım atım yaman atım Etme eyleme ölüm Parmadan Kordoba'ya Yola baktım yol uzun canım atım Yaman atım etme eyleme ölüm Armadan Córdoba'ya. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Programımızın son bölümündeyiz. Fenerbahçe üzerine biraz konuşmak lazım. Fenerbahçe Akhisar e, sporu deplasmanda 2-1'de geçti. 1-0 gerek durma düşmesine rağmen e, kısa hemen golün akabinde 2 gol üst üste bulup e, olası bir e, sürprize mahal vermedi. Bu galibiyet e, gördüğüm kadarı Fenerbahçe'yi oldukça rahatlatmış gözüküyor. Galiba gözleri biraz korkmuş bu maçtan çünkü Fenerbahçe baskı altında, her anlamda baskı altında. Ve Aykut Kocaman ilk defa bu hafta gülen bir yüzle medyada yer aldı. Bunu Fenerbahçe kurumsal iletişim gerçekleştirdi. Doğru bir hamleydi. Ama Fenerbahçe müthiş bir pres altında. Her maçını kazanmak zorunda. Başka da yol yok. İnanın ki bu böyle. Kaybedilen her 2 puanda 3 puanda Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman hep tartışılacak. Ee, yakın zamanlarda daha da ısıtılacak bu. Aziz Yıldırım'ın da varlığı tartışılacak. Her ne kadar o 2023'e kadar ben başkanlık yapmak istiyorum dese de e, yapmasını istemeyenler var. Ee, bunda zaten kamuoyunda tartışmaları izliyorsunuz. Şike davasının öncesi ve sonrası desek yeterli olur. Ee, orada kapalı kapılar arkasında birçok şeyler konuşuluyor söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Ee, fakat Fenerbahçe'de bir şekilde yeniden bir formatlama gerekiyor. Eğer Aziz Yıldırım devam edecekse eder, etmeyecekse de bunun bir an önce netliğe kavuşması gerekiyor. Çünkü Sürekli senaryo üretiliyor takım üzerinde, kulüp üzerinde. Ve bu da Fenerbahçe'nin enerjisini alıyor. Şimdi açıkçası tabii ki bütün e, süreç Yargıtay'ın vereceği karardan sonra netleşecek. Fenerbahçe Yargıtay kararı çıkana kadar bu tartışmalardan azade olamayacak. E, bu ve doğal da zaten. E, diğer yandan... E, Başka, yani şimdi medyada az Yıldırım'la bazı şeyleri kişiselleştirmiş isimler de var. Onlar da futbolun dışına sıkça çıkıyorlar. Bu tür paslar geldiği zaman, işte askerlik davası vesaire Bunu alıp Aziz karşı e, yürüttükleri kendince tırnak içindeki savaşta kullanıyorlar. Bunu da e, bilmek lazım, görmek lazım. Fenerbahçe dediğimiz gibi Limasol'le Roşanç oynayacak. Daha doğrusu gruptaki e, Avrupa Ligi'ndeki birebir bir maçına çıkıyor. İlk maçı kazanmıştı. Buradan da üç puan alırsa artık e, bir üst turu hemen hemen garantilemiş olacak. E, eğer, eğer Limasol'le oynanan ilk maçtaki Fenerbahçe Aynen devam ederse ve Limasol'de ilk maçtaki gibi oynarsa ve biraz şanslı olursa ya da şansları iyi değerlendirirse Fenerbahçe için hoş olmayan bir durum ortaya çıkabilir. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde ilk maçı kazandım değil de çok şansla kazandım diye düşünüp ona göre oynaması lazım. Orada bir sürprize mahal vermemesi için. Kadıköy'de daha doğrusu. Fenerbahçe'de bu şekilde özetleyebiliriz. Trabzon üzerine bir iki kelam etmek şart. Trabzon spor daha önce de söylemiş olabilirim. Trabzon spor kafası karışık. Fenerbahçe'nin ne kadarsa onun da o kadar karışık. Yöneticilerinin karışık. Futbolcuların karışık. Teknik heyetin karışık. Trabzon şehrinin kafası karışık. Çünkü Trabzon spor ve Trabzon e, öyle bir halde bırakıldı ki 2011'den bu tarafa gelemiyorlar. Onların aklı fikri 2010-11 futbol sezonunun kupasında. Ceza yargısı bizi haklı buldu diyorlar. Spor yargısı bizi haklı buldu diyorlar. E, nerede bizim kupamız? Bu bu süreç kapanmadıkça Trabzonspor'un var olan ve önümüzdeki sezonlara konsantre olması çok zor. Çok zor. Ee, Şenol Güneş maalesef e, yabancılarından faydalanamıyor. faydalanamıyor. Kolman hala takıma dönemedi. Burak Yılmaz üzerine kurulu futbol düzeninin yerine e, geçerli bir alternatif henüz oluşturulmuş değil. Yabancılarından verim alamıyor dediğimiz gibi. Adrian'ı bu hafta ben gördüm. Neden daha fazla faydalanmıyor kendisinden? Hoca tabii kendisi daha iyi bilir. Trabzonspor maçı yasası saha dışındaki bu 2010-11 sezonu Trabzonspor her anlamda etkiliyor. Geçen hafta işte Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin yaptığı ziyaret kulübü salladı nasıl olur da Fenerbahçe ziyaret eden parti, yani onlara göre şikiz yapmış, yaptığı, tescillenen onlara göre bir kulübü e, ziyarete giden parti nasıl olur da bize geliyor. E, tabii ki bunu Cumhuriyet Halk Partiler e, şöyle açıkladılar, biz Trabzon'a gittiğimizde oradaki bütün kurum ve kuruluşları ziyaret ederiz. Bu bir e, gelenektir. Hani Trabzon demek yarı yarıya Trabzonspor belki Trabzonspor'un tamamı Trabzon demektir. Gidememezlik gidemezsiniz ee, Dolayısıyla o Sadır Şener tarafından tepkide karşılandı. Bir kavga yaşandı orada. Umut Orhan e, CHP Genel Başkan yardımcılarından Umut Orhan e, şike davasına da zaman zaman mahkemeye gelmiş Senerbahçeli yöneticilere destek vermişti. E, Tabi Umut Orana sormak lazım açıkçası. Yani buradaki genel tavrımız nedir? E, i̇ki kulüp şike davasına karşı karşıya gelmiş. İkiniz de mi haklısınız? Ya da ikiniz de mi Ya da hanginiz haklı, hanginiz haksız? E, Tabi siyaset e, tutarlı olmak zorunda kağıt üstünde. Bunu açıklaması lazım. Ama tabii ki o kadar çelişkiler yaşıyoruz siyasette Türkiye'de. Bunun da anlaşılacak bir tarafı yok esasen. Siyaset böyle bir şey Türkiye'de. Evet bu hafta süperlik üzerine konuştuk. Fazla dışına taşımadık. Zaman yoksunluğundan dolayı zamanı biraz kötü kullandım. Basketbolda Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup etti. Beşiktaş iyi başlamasına rağmen sonunu getiremedi. Beşiktaş basketbolda da yeniden yapılanma içerisinde Erman Kunter orada yeni bir takım kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe çok güçlü. Eurolegin de favori takımlarından. O yüzden Beşiktaş'ı yenmiş olması sürpriz değil. Beşiktaş yenseydi sürpriz olacaktı. Onu belirtelim. Evet bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar e, buluşmak üzere. Hoşçakalın. Paslaşmalar